bolca hayır demek çokça hayır güzellikler demek Allah sahaja diyor ki inna e'taynake inna e'taynakel kevser biz sana ne yaptık kevser'i verdik kevser sözlük manası olarak bolca hayır çokça hayır ama kevser'in de neyi var özel bir manası var Nedir o? cennetten çıkan bir ırmak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verilen bir ılmak. Mahşer meydanında olacak olan, mahşer meydanında olacak olan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin havuzu. Havuz diyoruz değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin havuzu var. İnsanlar oraya mahşerde uzun bir süre bekledikten sonra, güneş onlara yaklaştıktan sonra, aşırı derecede terledikten sonra, perişan olduktan sonra, hesap korkusu, hesaba başlamamış, insanlar çıplak. Herkes birbirinden kaçıyor. Allah Teala'nın Kur'an-ı Keriminde küçük çocuğun saçlarının ağracağı gün dedi. Yaumaya Jalul Wilda ne Şiibe? Şiibe. O gün çocuğun saçları ağrır diyor Allah Teala. Öyle bir günde, uzun bir bekleşten sonra insanlar nereye yönelecekler? Havuza yönelecekler hesaptan sonra. Oradan içecekler. Oradan içince. Bir daha ne olmayacak onlar? Susamayacaklar. İşte mahşer de yüce Allah'tan isteyelim ve niyaz edelim ki bizleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin havuzundan içenlerden eylesin. Oradan geri döndürülmeyeceklerden eylesin. Çünkü oraya gidip, oraya koşturup düşünün. Biz haçtaydık bu sene. Allah size nasip eylesin en kısa zamanda. Gidiyorsunuz. Hava sıcak, üstünüz açık ihramlısınız. Sıcak bir taraftan vurmuş. Bir şişe, pet şişe su sizin için çok değerli. Normalde burada yani bakmazsınız bile şöyle ama orada bir pet şişe suyu gördüğünüz zaman koşa koşa gidiyorsunuz. Kıyamet gününü düşünün. Olayın azametini, büyüklüğünü, dehşetini. İnsanlar akın akın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın havzuna girecekler. Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Hadis sahih-i müslimde. Bir topluluk Kovulacak oradan, havuzdan. Yani geri gönderilecek. Oraya girmelerine izin verilmeyecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bunlar benim ümmetim. Aleyhisselatü Vesselam ümmetinden zannediyor oraya giden insanlar. Niçin geri çevriliyorlar? Allah-u Teala da diyecek ki Peygamberine sen bu insanların senden sonra yani sen öldükten, vefat ettikten, bu dünyadan ayrıldıktan sonra dinde Nasıl bidatler çıkardıklarını, dinde neler uydurduklarını bilmiyorsun. Yani bidatler, dinde uyduruk şeyler, din adına yapılan, uydurulan şeyler bir insanı havuzundan peygamber aleyhisselamın havuzundan mahrum edebilir. Bu kadar tehlikeli. Onun için insan sünnet üzere yaşayacak. Bidatlardan kaçacak. Olsun kötü bir şey yapmıyoruz ki demeyecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yapmadığı bir şeyse, hayatında uygulamadığı bir şeyse din adına din adına Allah'a yakınlaşmak adına ibadet adına sen de ne yapamazsın bunu? Yapamaz. Kendi kafana göre, keyfine göre ne zararı var ki biz de yapalım diyemezsin din. Böyle içinde rahat gidip dolaşacağın bir alan değil. Dinin sınırları belli. Allah Teala çizmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırları belirlemiş. Yaptığını yapacaksın, yapmadığını terk edeceksin. Aleyhissalatu vesselam hayatı boyunca hiç ...kandil yapmış mı? Mevlüt kandilini kutlamış mı? Doğumunu kutlamış mı? Kutlamamış. Değil mi? Onu her herkesten daha çok seven... ...sevgileri konusunda... ...hiç şüphe etmediğimiz sahabeler... ...bütün sahabeler... ...hiç böyle bir şey kutlamış mı? Kutlamamış. Tabi'in kutlamamış. Ondan sonra gelenler kutlamamış. Sen kalkıp... ...Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdiğini iddia ederek... ...bunu kutlarsan demek ki... ...ya... ...sahabelerin sevgisinde bir problem vardı... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yeteri kadar sevemediler ki böyle bir kutlama yapmadılar. Yahut senin sevginde ne var? Bir problem var. Senin sevgini ne yapmak lazım? Biraz törpülemek lazım. Senin sevginin çünkü sanki Hristiyanların Hazreti İsa'ya olan sevgisine benziyor. Ki onlar bu sevgiyi onları nereye götürdü? Hazreti İsa'yı ilahlaştırmaya kadar götürdü. Demek ki senin sevgin ne olması lazım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği şekilde olması lazım. Değil mi? Eğer sen sevgini törpülemezsen, sevginin sınırlarını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çizdiği sınırlarla belirlemezsen o kalıba koymazsan bu sevgi seni ne yapabilir? Uçuruma yuvarlayabilir. Bizden önceki birçok insanı yuvarladığı gibi. Ve ahirette havuzdan geri çevrilenlerden olabilirsin. Geri çevirilenlerden işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verilen bir kevser var. Cennetten çıkıyor. Ve bunu cennetten çıkan bu havuz iki tane kanalla iki olukla nereye akıyor? Mahşer meydanındaki havuza akıyor. Aslı nerede bu havuzun? Cennetten geliyor. Kevser dediğimiz bu. İnne a'tayna kel kevser. Eee Rivayet sahih Müslim'de, Ebu Davud'da, Enes'de sahabe diyor ki Enes radıyallahu anh, Enes Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber oturuyorduk. Camide oturuyorduk." diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle hafiften diyor, bir gözlerini yumdu. Ondan sonra tebessüm etti. Gözlerini açtı, tebessüm etti. Dedi ki diyor, e, dedi ki diyor, "Ey Allah'ın Resulü, niye tebessüm etiyorsun? "Hayırdır." Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Lâ yantiku ani'l-havâ. İnnehu illa vahyun yuhâ. O Havasından ne yapmaz? Konuşmaz. Onun konuştuğu nedir? Vahyun <gülüyor> yuha. Kendisine vahy olunmuş bir vahiydir. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bugün diyor az önce bana bir sure indirildi. Bir sure geldi. İnna a'taynâkel kevfer fasalleydi rabbike venhar inne şânekevul ebdar Bu sure indirildi bana diyor. Sonra sahabelere soruyor. Etedrûne mel kevfer Biliyor musunuz kevser nedir? Sahabeler diyor ki kevserin ne olduğunu Biliyor musunuz? Sahabeler tabi edep var, adep var. Ne diyor? Allahu ve Rasuluhu a'lem. Allah ve Rasulü ta'yı bilir. Yani Peygamberin önünde konuşmak, Allah'ın önünde konuşmak. Allah ay ayet indirmiş Hucurat Suresi değil mi? La tuqaddimu beyne yedeyillahi ve Rasulü. Allah'ın ve önüne geçmeyin. Söz söylemeyin, sesinizi daha yükseltmeyin. Onun için Allah'ın din adına konuşamazsın. Bana göre yapsak da olur, öyle olur, böyle olur. Böyle bir şey yok. Daha في sonra Allah ﷻ şöyle der: "Fakat o nehir ve onun üzerindeki Rabbimiz, aziz olan Allah ﷻ ona çok iyi bir şey verdi. O, bir pahuddur ve onun üzerindeki ümmetin günün ölümüne kadar Bu diyor Kevser, bana vaat ettiği, söz verdiği bir nehirdir. söz verdiği bir nehirdir bu nehrin üzerinde diyor, çokça hayırlar vardır. Ve diyor, bu benim kıyamet gününde ümmetimin geleceği, su içmek için gideceği havuzum, havuzumun kendisidir. Oradan gelen suyla dolan havuzdur. Bu diyor, havuzun ve kevserin âniyetuhu adedun nucum fissemâ. Üzerinde bulunan su içilen kaplar, gökyüzündeki yıldızlar kadar çoktur. Yani kimse sıra beklemeyecek. Şimdi Azıcık bir kalabalık olsun değil mi? Hemen herkes sıra bekliyor. Orada öyle bir şey yok. Peki Aleyhisselam, gökteki yıldızlar kadar sayısı. Fyuktelazul abdu minhum, fayqul kullardan bazıları benim diyor bu havuzumdan geri döndürülecek. Onlara mani olunacak. Çünkü herkes koştura koştura gidiyor. Aralardan birileri geri döndürüldü. Aleyhisselam diyecek ki. فَاقُولُ رَبِّ اِنَّهُ مِنْ اُمَّتِي Aleyhisselatü vesselam diyor ki, Rabbim o geri gönderilen, geri döndürülenler var ya benim ümmetimden. Çünkü bu ümmetin Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme icabet eden ümmetin alametleri var değil mi? Tanınıyor kıyamet günü. Değil mi? Abdet gazalarından. bunlar benim ümmetimden. Allah-u Teala diyecek ki ona اِنَّكَ <gülüyor> لَا تَدْرِي Elhamdülillah. Ma ah Onların senden sonra dinde neler çıkardıklarını sen bilmiyorsun. Din adına neler yaptıklarını sen bilmiyorsun. allah Teala peygamberine ne yapıyor? Bu şekilde cevap veriyor. Evet demek ki Kevser arkadaşlar birçok rivayetlerde geliyor. İmam Ahmet İbni Ambel'in rivayet ettiği, İmam Müslim'in rivayet ettiği hadislerde de geliyor. Kevser Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme cennette verilen bir nehir bir ırmak bunun böyle e, kapları gökteki yıldızlardan daha çok suyu sütten daha beyaz baldan daha tatlı bu şekilde ne yapıyor rivayetler geliyor evet İmam Bukhari, Said ibnü Zübeyr'den Said ibnü Zübeyr İbn Abbas'tan rivayet ediyor radiyallahu anhuma ennu <gülüyor> İbn Abbas diyor ki Kevser az önce söyledik nedir El hayr, eli aştahullah iya, Allahü taa Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sallam verdiği bütün hayırlar. Sadece, yani cennetteki nehir değil. Bu ve diğerleri. Diyor ki e, Ravi. "Bilir, söyledi. dedim ki diyor. "Said bin Jubayr. E, dedim, e, dedim ki diyor. Bu Kevser hakkında Kevserin Cennette bir ırmak olduğunu söyleyen tefsir yapan alimler var, insanlar var. Ne diyorsun buna? Said ibn Musa'yep diyor ki tabiinden Said ibn Cübeyr En-nehru'l-lezî fi'l-cennet min'el-hayr'ellezî a'tâhu Allahu iyyâh. Evet, cennette verdiği ırmak da Allahu Teala'nın peygambere verdiği hayırlardan bir hayırdır. Hayırlardan bir hayırdır. Evet. Sonra Allah Teala diyor ki Nafe nakal kevser fasalli li rabbika Rabbin için ne yap? Namaz kıl. Namazın kimin için olsun? Allah için olsun. Bakın bunu kime söylüyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e söylüyor. Onun için Allah Resulü aleyhisselatü inne salati inne salati muhakkak ki benim namazım ve nusuki kurbanım ve mehyaya ve memati ölümüm ve hayatım her şeyim kimin içindir? لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ Alemin Rabbim Aşey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmete tevhidi öğreten, bu ümmete tevhidi davet eden bu peygamber alenen diyor ki namazım, kurbanım, hayatım, ölümüm, her şey Allah'a aittir. Allah-u peygamber ne diyor ki? فَتْفَلِّ لِي Rabbine namaz kıl. وَنْحَرْ Rabbine ne yap? Kurban, kes. Nihar kelimesi Hayvanı boğazlamak. Daha çok nehar kelimesi deve için kullanılır. Deveye ne yapıyorlar? Ee, tam e, boğaz boğumundan, kökünden şu şekilde saplayarak kesiyorlar. Bu şekilde hançeri, bıçağı, boğazının itim noktasına saplayarak hayvanı kesme işlemine ne deniyor? Nehar deniyor. Kurbanı yatırıp boynundan kesmeye de ne deniyor? Zebeh mezbahane oradan geliyor. Zabih. Vanhar, yani demenin kesim şekillerinden bir şekli. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. Hacca geldiğinde kaç tane kurban kesiyor? 100 tane kesiyor. 63 tanesini kendi eline kesiyor. Geri kalanı Ali radıyallahu aleyhi ve sellem. Ne güç var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 63 tane kurban kesiyor. Kolay meseledir mesele değil. Kestiği kurbanlar da deve yani, güçlü hayvanlar. 63 tanesini kendi eliyle kesiyor. Hepsinde tevhid var. Allahu ekber diyerek kesiyor. Tevhid. Yani i̇badetlerde hep tevhid var. Hac ibadetinde, kurban ibadetinde, namaz ibadetinde. Sonra Allah Teala diyor ki inna şani eke demek buz etmek. Buzdan kaynaklanıyor. Yani buz. Sana buz eden, sana söven, sana düşmanlık eden huvel abter. Nedir? O kesiktir. Onun soyu kesiktir. Çünkü Diyorlar ki birçok Mekkeli müşrik söz birliği edip diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soyu kesilmiştir. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklarının öldüğünü görünce diyorlar ki yani bunun hayrı kesildi. Yani sadece soy anlamında değil genel manada konuşuyorlar. Allah Teala da Süreyene nasıl şeyi başlıyor. İnne ataynake kelkavsar. Biz sana hayır verdik. Sana verdiğimiz hayır çok büyük hayır. Tabii onlar bakıyorlar. Normalde insan yani Türkler yaşamayınca artık onun adını devam ettirecek, değil mi? Kimse yoktur diye düşünüyorlar. Ve diyorlar ki sen diyorlar soyu kesiksin. Hayrı kesik. Senden hayır kesilmiş, alınmış böyle konuşuyorlar. Halbuki yani Allah Resulü Aleyhisselam'ın vesselam'ın e, çocuklarının ölmesinde Birçok hikmetler var değil mi? allah Teala'nın bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz hikmetler var. Yani mesela çıkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukları yaşamış olsaydı, varsaysak hikmetlerden bir tanesi babasından sonra peygamberlik iddia etseydi ne kadar çok insan sapıtır, dalalete düşer değil mi? Değil mi yani? Birçok hikmetler var. Bildiğimiz ve bilmediğimiz. Tabi Mekke'li müşrikler ne yapacaklar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ta'an edecekler. Dil uzatacaklar. Ondan dolayı ne yapıyorlar? Diyor ki huvel ebtar. Yani betara Muhammedun diyorlar. Bet, bet, betara Muhammed ya da butira Muhammed. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu gece diyor soyu kesildi. Artık bitti yani hiç bayram. allah Teala da bu sureyi indiriyor. Diyor ki inna a'taynâ kel kefser. biz sana hayrın tümünü verdik. Hayrın tümünü verdik sana. Kıyamete kadar Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bakın yeryüzünde 5 vakit sesi nab oluyor, ilan ediliyor. Değil mi? Yani ve öyle bir şey ki dünyadaki zaman mefhumu her saniye bir yerde ezan namaz vakti geliyor ve her saniye her dakika, değil mi? Yani Türkiye'yi düşünün. Anadolu'dan geliyor ezan. Değil mi? İki dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika İstanbul'da, İstanbul'dan batıya kadar bu şekilde ne yapıyor? eden devam ediyor. Düşünün. Yani yeryüzünde allah Teala bu peygamberinin ismini atmış, yapmış? Yükseltmiş. <gülüyor> Elem neşrah leke sabrak ve rafa'na leke zikrak. Ne diyor Allah-u leke Ey peygamber, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Senin biz göğsünü ne yaptık? Açmadık mı? Rahatlatmadık mı seni? Ve refa'na aleke zikrak Senin zikrini Senin ismini, adını, şanını yapmadık mı? Yükseltmedik mi? Yani bundan daha bir insana verilecek bir şeref var mı arkadaşlar? Yeryüzünde adınız anılıyor. Allah-u verdiği hayırlar o kadar çok ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ona bağlı olarak da biz ümmeti Muhammed'ine onun ümmetine Değil mi? Öyle çok hayırlar var ki, Subhanallah. Yani, ama gaflet içinde olan insanlar bunun farkında değildi. E, bir cuma günü verilmiş bize. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki, işte Yahudiler diyor, pazar, Hristiyanlar, Cumartesi, bulamadılar yani. Allah-u Teala onlara denk getirmedi. Ama diyor, bu günü kime getirdi Allah-u Teala, verdi? Bize verdi. Bir saat var ki da bir zaman var ki cuma günü diyor. Kul dua ettiği zaman ne olmaz o? Bir rivayette diyor ki, onu cuma'nın neresinde arayın? Son saatinde arayın. Bir rivayet. Son vaktinde arayın. Ama gaflet olduğu zaman cuma mı, cumartesi mi, taşlar ve günleri bile ne yapıyorsun? Koşturmaktan karıştırabiliyorsun. İnne şâneke huvel ebtar. Evet. Geçelim kafirun suresine. Bu kafirun suresi arkadaşlar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 Sure, Kafirun Suresi ve İhlas Suresi dediğimiz Kulhullahu Had Suresi Müslüman'ın gününe başlaması gereken şeyi Müslüman'a hatırlatıyor. O da ne? Tevhid. Tevhid. Yani ibadetin yalnızca Allah-u Teala yapılması. Yani allah Teala sana gözlerini açtığında bu dünyada yapacağın ilk şeyi neyle yaptırıyor, neyle söyletiyor? Sana söylettiği şey ne? Kul ya kafirun la a'budu ma De ki ey kafirler la a'budu ma Ben sizlerin ibadet ettiğine ibadet etmem. Ne var burada? Tevhit var. Kafirlerin ibadet ettiği, ibadet ettikleri o ilahlar neler, kimler? O kavmin yaşayan evliyaları, salih kimseleri. Lat denilen adam, Taif'te hacılara Latte elittu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 Birçok insanın gaflette olduğu vakit Müslüman olarak kalkıyorsun. Tekbir alıyorsun. Allahu Ekber. Ondan sonra İstitah dediğimiz Sübhaneke'ye okuyorsun. Fatiha'yı okuyorsun. Hemen ardından ne geliyor? kulya ya eyyuhel kafirun. La a'budu. La a'budu. Ma ta'budun. İbadet ettiklerinize ibadet etmem. İkinci rekete kalkıyorsun. Fatiha'dan sonra ne okuyorsun? Kul Allahu Had, o birdir. Mekkeli müşrikler onun yaratıcı olmada, yeryüzünü evrip çevirmede bir olduğunu inanıyorlar mı? Hı hı. İnanıyorlar. Buradaki senin o birdir derken neyi kastediyorsun? İlah, İlah olarak, ibadete layık olarak, tek yalnızca ibadetin yapılması gereken Allah-u Samet. Allah Samet'dir. Ne demek Samet? Her şeyin ona muhtaç olduğu, kendisinin hiç kimseye muhtaç olmadığı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 لَمْ يَلِدْ وَلَمْ Doğmamıştır, doğrulmamıştır. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفَّنْ Onun bir kuf'u dengi yoktur. Değil mi? Demek ki sabaha bundan başlıyorsun. Akşam yatacaksın, bitir namazını kılacaksın. Ne okuyorsun bitirde, son iki rekatta? Kafirun ve قُلُوا اللّهُ اَحَدْ Yani günü tevhidle açtırıyor Allah'a. Tevhidle açıyorsun. Tevhidle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 rağbete ve rahbete ileyk la melca ve la menca mink illa ileyk amantu bi kitabikellezi enzelte ve bi Bu da okuduğum zaman en son ağzından dökülen laflarınay sözde tevhid. Allah'ım inni eslamtu Allah'ım nefsimi sana diyorum. Sana teslim ediyorum. Vecchtu vechî ileyk, Allah'ım yüzümü sana yönlendiriyorum. Fevettu emrî işimi sana teslim ediyorum. Yok falanca efendiye bıraktım. Onun yüzü hürmetine Medet Abdülkadir Geylani yetişi falanca değil mi? Yetişe Gavs gel kurtar yok. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki nefsimi sana teslim ediyorum. Şun. Nefsimi sana emanet ediyorum. Yüzümü sana yönlendiriyorum. İşimi sana bırakıyorum. En son sözü kim? en son sözü bu olur da ölürse Aleyhissalatu vesselam o kimse diyor fıtrat üzerine olur. Demek ki hayata tevekle başlıyoruz günümüze ve gözlerimizi tevhidle ne yapıyoruz kapatıyoruz gözlerimizi tevhidle kapatıyoruz bu sure arkadaşlar kafirun suresi قل يا أيها الكافرون de ki ey kafirler لا أعبدو ما تعبدون la أعبدو ibadet etmem diyor ki tevhidle Mekkeliler diyor ki Hadi gel o zaman şey yapalım. Sen bir yıl bizim ilahlarımıza ibadet et, biz de bir yıl sadece senin ilahına ibadet edin. Ona ortak koşmadan. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki, La abudu, ma tabudun. Hayır, La abudu. İbadet etmem, ma tabudun. Sizlerin ibadet ettiklerini de yani aracı olarak koyduğunuz aracılara. Walla <gülüyor> antum abudun. Ma sizler de ne yapmazsınız benim ibadet ettiğim ilaha tek başına yalnızca ibadet etmezsiniz. Tevhid üzerine ibadet etmezsiniz. Sizin ibadetiniz nedir? Şirk üzerinedir. Allah'a ibadet edersiniz onun yanında onunla birlikte başkalarına ibadet edersiniz. Ondan beklediğiniz zararı defetmesini aracılarından da beklersiniz. Onun ondan gelecek olan hayrın aynısını Aracılarından da beklersiniz. Bugün de öyle değil mi? Adam diyor ki şeyim himmet ederse. Şeyim himmet etti diyor. İşlerin nasibti diyor, değil mi? Mübarek diyor, bizi korudu diyor. Mübarek diyor, yağmur diyor çevremizden geçti diyor bütün köylerden. Diyor seller oldu ama diyor bizim diyor buraya ne yapmadı. Mübareğin sayesinde diyor, mübarek şey yapmaz diyor. Değil mi? bunu açık aleni bir şekilde söylüyorlar. Yani Allah'ın ancak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 Başa sıkıştığında insanın çağırdığında yardımına erişen demek. Yetişlendiğinden aban geldi. Halbuki Mekkeli müşrikler başları sıkıştığı zaman ne yaparlardı? Allah Allah. Allah Teala Kur'an-ı ne diyor? Felemma rakibu fil fulki da'ullaha muhlisina lehu'd-din. Onlar gemiye bindiklerinde deniz yolundan çıktığında da'ullaha muhlisina lehu'd-din. Allah Teala ya dini yani duayı, din kelimesi dua manasına gelir. Hesap günü <gülüyor> Malikiyevmiddin din kelimesi Buradaki ayetteki manası dua. Muxlisin alehuddin. Onlar Allah Teala diyor ki müşrikler gemiye bindiğinde, denize bindiğinde dini yani duayı yalnızca Allah'a halis kılarak dua ederler. Felen menecuhum ila'l-berr onları karaya çıkardığında Allah yüzde bakarsın ki onlar ne yaparlar? Şirk koşarlar. Yani Allah Teala bizlere müşriklerin sıkıntı anında, korku anında, dehşet anında kime dua ettiklerini söylüyor. Allah'a. Bugün ise kendilerine gaz denilen insanlar ne zaman çağr hangi vakitlerde medete çağrılıyorlar? Başı sıkıştı insanlar başları sıkıştı zaman oluyor yetiş. Yani şirkin boyutu her geçen sene daha da ilerliyor. Her geçen gün daha da büyüyor. Wala ana abidun ma abattum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 Ben sizin ibadet ettiklerinizi ibadet eden değilim. Yani bundan razı da değilim. Ben bunu buğz ediyorum. Ben bundan tiksiniyorum anlamında. İlkinde ne var? Red var. Kabul etmemek. İkincisinde ne var? Razı olmamak. Vela la ene abidun ma abettum. Ve la entum abiduna ma abud. Sizler de ne değilsiniz? Yalnızca Allah'a, Teala'ya tek başına ibadet etmekten razı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 Vela an abdun ma abdetum, vela an tum abdun ham abd tekrar gibi tekrar yok. İlk iki ayet fil, la abudu bakın, la abudu fil, ibadet etmiyorum bu fil. Son iki ayet, vela an abdun ma abdetum. Burda isim cümlesi, abdun, ben abd değilim yani razı değilim. Yukarıdaki ile aşağıdaki arasında bir fark var, ince bir fark. Tefsirciler bunu nasıl açıklıyorlar diyorlar ki yukarıdaki fiil cümlesi kabul etmiyorum. Aşağıdaki isim cümlesi ne? Razı değilim. Hem kabul etmiyorum hem de razı da değilim. Bu da diyorum sizlerden beriyim. Aynı İbrahim aleyhisselamın dediği gibi. Ben ne diyor? Sizlerin ibadet ettiklerinizden beriyim, beriyim. ancak İllellezi fatarani Beni yaratan müstesna Beni yaratan müstesla diyor. İbrahim aleyhisselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve de bakın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 etmek. Evet bu iki surenin tefsirinde kalalım. Nasır suresi ee, biliyorsunuz Allah-u Teala'nın peygamberine ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de deyimiyle ölümünün haberinin geldiği sure. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ee, biliyorsunuz Mekke Fethi Ramazan, ayının, Ramazan ayında gerçekleşiyor. Hicretin 8. yılında gerçekleşiyor Ramazan'ın 20'sinde Allah-u Teala diyor ki sana diyor Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde hangi fetih? Mekke'nin fetih Mekke'nin feti geldiğinde normalde sana Allah'ın yardımı ve Mekke'nin fetih geldi siyak bu olursa peşinden ne gelmesi lazım bizim kuracağımız bir cümle olsaydı o halde Rabbine ne yap? ne yap? şükret Değil mi? Allah'ın yardımı gelmiş. Allah-u ne gelmiş? Fetih gelmiş. Muzaffer olmuşsun. O halde şükret. Ama allah Teala ne diyor? Fes takfirli zembik. Allah'ın sana geldi? Yardımı geldi. Mekke'nin fethi geldi. Fes takfirli zembik. Günahını ne yap? İstiğfar et. Fes takfirli zembik. Rabbini hamdınla, hamdıyla tesbih et. An, hamdet, yüz et.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 İnşallah önümüzdeki hafta ne yapacağız? Bunun tefsiri ne? ve Diğer e, kalan Mesed suresi e, Yani Tebbet ya da Ebiylehebbe Suresi. Biz bunu Türkiye'de Mesed olarak bilmiyoruz herhalde. Mesed olarak bilmiyoruz değil mi? Tebbet diye biliyoruz. Mesed suresi İhlas suresi, Felakvanas suresini Alacağız. Artık ondan sonra Amme'ye geçeceğiz Allah'a Zeme'ye. Şimdiden onun için ezberlemeye başlayayım. Bu akşam da zaten dinleyeceğiz kardeşlerden. Evet, sorusu olan varsa alabiliriz. Sorusu olan kardeşleriniz var mı? Evet. Aklıma geldi bir şey. Ee, o hizirin içinde namaz kılarken evet. Kabe'ye doğru dönüyor. Evet. Her tarafı Kabe olduğu zaman tek bir Kabe'ye doğru dönsen namaz olur. Olur. Çünkü sen sonuçta Kabe'nin içinde olduğun için ister bu tarafı dön, ister bu tarafı dön. Kabe'nin içinde olduğun için ne yapmış oluyorsun? Kabe'ye dönmüş oluyorsun. Evet. Namazı orada kılınmıyor hocam. İhtiraf etmiş alimler. Farz namaz kılınır mı? Kılınmaz mı diye. Nafile namazlar kılınır orada. Sıf'a sallallahu aleyhi ve sellem. Nafile namaz kılmış. Evet. Subhanakallahumma ve hamdik. İnşallah la ilahe illa ente estağfurullah ve tuğbilik.